Allahümme salli ve barik ala abdike ve nebiyyike Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men tebiyehum bi ihsan ila yevmi din Amma ba'd. Kardeşlerim, Selâfetul <gülüyor> Usûl metnimizde geçen hafta, El Aslü İkinci temel esasa başlamıştık. Bir kısmını okumuştuk. İslam'ın tanımını ve İslam dininin üç mertebede olduğunu, bu üç mertebenin birincisi olan İslam'ın beş rükünü bulunduğunu ve bu rükünlerin isimlerini görmüştük. Bu hafta müellif rahmetullahi aleyh bu beş rüknü bize delilleriyle birlikte sıralayacak. Bu beş rüknün isimlerini zikretmişti. Şimdi delillerini arz edecek. Bu kitabın tümünde izlediği yöntem, metot gereği. Biz bugün inşallah birinci, İslam'ın rükünlerinin birincisi olan adeteyn iki şiddet kelimesi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kısmını delilleriyle birlikte göreceğiz belki sadece La ilahe illallah kısmını görürüz veya vaktimiz el verirse artık nasıl münasip olursa Yüce Allah Azze ve Celle ne surette geçmesini takdir buyurursa dersimizin ikisini birlikte görürüz. Diyor ki, müellifimiz rahmetullahi aleyh, فَدَل۪يلُ şehadeti, Şehadetin delili, burada şehadet diyerek La ilahe illallahı sadece kast ediyor. Yani La ilahe illallah şehadetinin delili, kardeşlerim bu rükün iki şıktan oluşuyor. Yani İslam'ın birinci rüknü la ilahe illallah Muhammedur Resulullah iki şıktan oluşuyor. İki parçadan oluşuyor, iki cüzden oluşuyor. Birincisi la ilahe illallah kısmı, ikincisi Muhammedur Resulullah kısmı. La ilahe illallah kısmı önce. Fe delilü şehadeti diyor ki müellifimiz şehadetin delili kavluhu taala yüce Allah'ın şu buyruğudur. Şehidallahu Allah şahit oldu. Ennehu neye? Şuna La ilahe illa hu Ondan başka ilah, hak ma'bud yoktur. Vel melâiketu ve melekler de ve ulul ilmi -il ve ilim sahipleri de şahit oldular. Ka'imen bil gist qaimen bil qist qist adalet demek adaleti ayakta tutarak adaleti yerine getirerek adaletin gereğini yerine getirerek la ilaha illa huval azizul hakim o aziz ve hakim olandan başka hak ilah hak mabud yoktur ve <gülüyor> ma'naha onun anlamı yani şehadetin anlamı la ma'bude bi ha'k'in illallah Allah'tan başka hakkıyla ma'bud yoktur Allah'tan başka hak gerçek hak ma'bud yoktur la ilahe illallah'ın anlamı budur ve <gülüyor> had Hatun nefi minel isbat. Bu nüskalardan birçoğunda yok bu ifade. Ee, belki sizin önünüz ki. Ha bu beni, ben sizinkinden şu anda hepimizin önünden okuyorum da orada olmayabilir. Var mı? Ve <gülüyor> hatun nefyi minel isbat. Nefi ile isbatın ölçüsü. Buranın tercümesi bu. Hat sınır demek kardeşlerim ennefyi e, haddun nefyi minel isbat nefi ile isbatın ölçüsü la ilahe nafiyen la ilaha illa la ilahe nef yedicidir cemi'e ma yu'bedu min dunillah yüce Allah'ın yanı sıra bütün ibadet edilenleri ya da Allah'tan başka bütün ibadet edilenleri İllallah illallah kısmı ise müsbiten ispat edicidir. El ibadete ibadeti lillahi vahdehu la şerike leh. Hiçbir ortağı olmaksızın bir tek Allah hakkında. Fi ibadatihi ibadetinde hiçbir ortağı olmaksızın bir tek Allah hakkında ibadeti ispat edicidir kema tıpkı ennehu leysa lehu şerikun fi mulkihi tıpkı mülkünde onun bir şeriki olmadığı gibi ve tefsiruha ve tefsiri ve tefsiruha lezhi yuvadzihuha onu açıklayan tavzih eden izah eden açık seçik bir şekilde ortaya koyan tefsiri ise kavluhu taala yüce Allah'ın şu buyruğudur. Yani la ilahe illallah'ın tefsiri, açıklaması ise la yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ve iz Ve iz Hani demişti kim? Ve iz qale İbrahimu yani İbrahim demişti. Kime demişti? Li ebihi ve kavmihi. Babasına ve kavmine demişti ki: İnneni ben bara um mimma ta'budun. Sizin bütün taptıklarınızdan beriyim, uzakım. Onlardan ben uzağım. Bütün taptıklarınızdan. İllellezi ancak o müstesna ki fatarani beni yarattı. Beni yaratan müstesna. Fe innehu seyehdîn O beni yola hidayete doğruya hakka erdirecektir. Ve cealeha ve onu yaptı. Yani İbrahim onu yaptı. Yani Yüce Allah'tan başka ibadet edilenlerden uzaklaşmayı yaptı. Ne yaptı? Kelimeten. Ne yaptı? Bir kelime yaptı. ba -kıyeten. Nasıl bir kelime? Kalıcı bir kelime yaptı. Fi akibihi arkasından geleceklere yani zürriyetine ve nesline. Laallehum taaki yerciun dönsünler. Yani şirkten tevhide dönsünler. Ve kavluhu taala ve yine yüce Allah'ın şu buyruğu da tefsiridir. La ilahe illallah'ın tefsiridir. Kul ya ehlel kitabi de ki ey ehli kitap taalu ila kelimatin bir kelimeye gelin ki sevaim beynena ve beynekum bizimle sizin aranızda eşittir. Bizimle sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin. Allah nabude tapmayalım illallah Allah'tan başkasına. Valla bihi ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Şeyen. Hiçbir şey ortak. Koşmayalım. Ve edinmeyelim. Bağduna Bağduna Bağdan Birbirimizi Erbaben Neler edinmeyelim? Rabler edinmeyelim. Min dunillah Allah'tan başka. Fein tevellev Eğer yüz çevirlerse Fekulû Deyin ki veulu haddu değilin ki şahit olun bir enna ki bizler Müslümun teslim olanlar Müslümanlarız şahit olun ki bizler Müslümanlarız ve delili şehadeti Muhammed Rasulullah Muhammed Rasulullah şehadetinin delili ise kauluhu Teala Yüce Allah'ın şu buyuruldur Lekad ca'akum şüphesiz ki andolsun ki size geldi resulun bir Rasul geldi min enfusikum sizin kendinizden sizin cinsinizden azizun aleyhi ona ağır gelir aziz ağır gelir azizun aleyhi ona zor gelir ağır gelir anittum sizi, size zor gelen şeyler. Size meşakkatli gelen şeyler. Size ağır gelen şeyler. Ona ağır gelir. <gülüyor> <gülüyor> harisun aleykum haristir yani hırslıdır. Aleykum size. Yani sizin üzerinize titrer. Sizin üzerinize titrer. Bilmü'minine Rahim müminlere karşı rauf ve rahimdir. Rauf, refetli yani şefkatli, rahim, merhametlidir. Şefkatli ve merhametlidir. Ve ma'na şehadeti enne Muhammedur Resulullah, Muhammedur Resulullah şehadetinin manası ise, ta'atuhu fima' emr taatuhu ona itaat etmek fima o şeylerdeki emara. emrettiği hususlarda ona itaat etmek ve tasdikuhu fima ahbara. haber verdiği hususlarda onu tasdik etmek vac tina bu manaha anhu ve vecer ve içtinab etmek uzak durmak manaha anhu nehyettiklerinden ve zecara ve sakındırdıklarından. ve alla yu'badallah ve Allah'a ibadet etmemek illa bima şaraa onun şeriatı dışında yani düzgün Türkçe ile tercümesi onun şeriatından başkasıyla Allah'a ibadet etmemek. Ve Muhammedur Resulullah şahadetin anlamı da budur. Bugün buraya kadar okuyacağız Bir kişi bize okusun, tercüme etsin. Yeter. Çünkü uzun bir bölüm. Selim abi yap. Ve delilü şehadeti. Şehadetin delili, Yüce Allah'ın şu buyurudur. Şehidallahu Allah şahit oldu enne la ilaha illa huve ondan kendisinden başka hak ilah olmadığını vel malaikatu ve melekleri de ve ulul ilm ve ilim sahipleri de qaimen bil kıst adalet ayakta tutarak la ilaha illa huvel azizul hakim Aziz ve hakim olan O Allah e, e, La ilahe illa huve Ondan başka hak ilah yoktur. El azizul hakim O aziz ve hakimdir. Ve ma'naha Ve onun manası La ma'buda bi haqin illallah Allah'tan başka hak ilah Allah'tan başka ibadet edilen hak ilah yoktur. وحد نفي من الاثبات نفيين و اثباتين حدد سننلره لا اله نافيا نفي در جميع ما يقبد من دون الله اللهtan başka ibadet edilenlerin eee cemian ma ma yuqbedu bütün ibadet edilenlerin Allahtan Allahtan başka bütün ibadet edilenlerin nef yedilmesi nef yedicidir müsbeten <gülüyor> ispat edicidir şey ilallah ha ilallah ispat edicidir müsbeten <gülüyor> ha müsbeten el <gülüyor> ibadete ibadete lillahi ruhtu la şerike lehu bir tık bir tek olarak ortağı olmaksızın Allah'a ibadette fi ibadihi ibadetleri hususunda kema ennehu leyse lehu fi mülkihi tıpkı onun mülkünde ortağı olmadığı gibi ve tefsiruha ve onun tefsiri ellezi yuvazihuh ellezi yuvazihuh ki Allah onu tavzih etti ta şu buyruğuyla ve idgala İbrahim İbrahim dediği vakit li ebihi babasına ve kavmihi ve kavmine inneni bera'un mimma te'abudun Sizin ibadet ettiklerinizden beriyim illerledi ancak faterani beni yaratan hariç fe innehu seyehdin muhakkak o bana ve hidayet edecek, yol gösterecek. Vaci <gülüyor> alaha kıldı, onu kıldı kelimeten bir kelime olarak bakiyen baki kalacak. Fi <gülüyor> akibihi kendisinden sonra geleceklere. Leallahum <gülüyor> yercun umulur ki onlar dönerler diye. Ve kavluhu taala bunun delili yüce Allah'ın şu buyurudur. Kul <gülüyor> ya ehli'l-kitab de ki Ey ehli kitap, تعالوا gelin ila kelimetin bir kelimeye ki sawaen baina ve baina kum biri bizim aramızda eşit olan bir kelime. El la illa Allah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ve la nushrike bihi şeyen. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayalım. Ve la yettahiza ba'dunna bazı ve e, bazımızı bazımıza birbirimizi birbirimizi eee etmeyelim. Yani edinmeyelim. Edinmeyelim. Erbaben, rabler min dunillahi Allah'tan başka. Fu in tevelav, eğer yüz çevirirlerse hadu deyin ki şahit olun ve enne muslimun. Biz Müslümanlarız. Ve delilü <gülüyor> şahadeti şahad enne Muhammeden Resulullah. Muhammedun Resulullah'ın Muhammedun Resulullah'ın şahadetinin delili kavluhu Teala. yüce Allah'ın şu buyruğudur. Laqad ca'akum rasulen Muhakkak ki size bir resul geldi. Min enfusikum sizin içinizden. Azizun Azizun aleyhi, ona ağır gelir. Ma anittum, size ağır gelen şey. Harisun aleykim, aleykum. Size karşı hırslıdır. Bil mü'minine ra'ufun rahîmun. Mü'minlere karşı ra'uf ve rahîmdir. Ve ma'na, şehadet en Muhammeden Resulullah, Muhammeden Rasulullah şahadetin manası, athu Fi amara bu emrettiği hususlarda ona itaat etmek ve tasdikkuhu Fia Akbara ve haber verdiği hususlarda onu tasdik etmek veçtina bu manaaha ve içtinaf etmek uzaklaşmak manaaha nehiyettiği şeylerden anhu vece ve zecer e, ve, ve e, sakındırdıklarından ve Allah yu'badu Allahu ve Allah'a ibadet etmemek إلا bima şer'a. Onun şeriat kılmadığı hususlarda. Yok. Şeriat kıldığı hususlar müstesna. Şeriat kıldığı hususlar müstesna. He, yani Allah'a ancak onun şeriatıyla ibadet etmek. Evet. Kardeşlerim. <gülüyor> müellifimiz rahimehullah diyor ki "Fe delilü'ş şehade." Şehadetin delili. Yani İlk kısmını kastediyor sadece. La ilahe illallahın delili. Şehidallahu Allah şahitlik etti. Ennehu la ilahe illa huve kendisinden başka ondan başka ilah yani hak ma'bud hak ilah olmadığına vel Malaikatu ve melekler de şahitlik etti ve ulul ilmi ve ilim sahipleri de şahitlik etti bil qist, şey, bil qist. adaleti ayakta durarak ayakta tutarak burada yüce Allah azze ve celle'nin şahitlik etmesi yüce Allah'ın hükmetmesi yüce Allah'ın ilan etmesi Allah Azza ve Celle'nin haber vermesi anlamındadır. Allah'ın şahitlik etmesi bu demektir. Yani şahitlik Allah'tan olduğu zaman ne anlama gelir? Hükmetmek, haber vermek, ilan etmek anlamına gelir. Şahitlik kullardan olduğu zaman bilmek ve bildirmek anlamına gelir. Bilmek ve bildirmek. Burada şehid Allah, yani Allah hükmetti, Allah subhanehu ve ta'ala ilan etti, Allah haber verdi ki, la ilahe illa hu, ondan başka, kendisinden başka, hak ilah, hak mabut yoktur. Vel melâiketu ve ulul ilmi, melekler ve ilim sahipleri de şahitlik etti. İşte burada kardeşlerim burada bu ayeti kerimede şehadet edenler en başta en büyük şehadet edici Allah Azze ve Celle'dir. Sonra melekler ve e, ilim sahipleri ve hakkında şehadet edilen hususta Yüce Allah Azza ve Celle'nin tevhididir, uluhiyetindeki tevhididir. Bu da şahitlik edenler içerisinde en yüce şahitlik edilen şey... Ve bu ayette de şahitlik edenlerin en yücesinin zikri var. Allah Subhanehu ve Teala'nın zikri var. Yüce Allah Subhanehu ve Teala bu ayeti kerimede meleklerin ve ilim sahiplerinin de, ilim sahiplerinden en başında da rasuller ve Nebiler gelir, faziletini beyan etmiş oluyor. <gülüyor> Çünkü kendi şahitliği zaten kifayet ettiği halde, meleklerin ve ilim sahiplerinin şahitliğini de zikrediyor dolayısıyla bu ayet-i kerime meleklerin faziletine delildir aynı zamanda ilim sahiplerinin faziletine delildir yine bu ayet-i kerime şehadet hususunda cahillerin itibara alınmayacağına da delildir niçin? Allah subhanahu ve ta'ala şahitlik hususunda kimi zikretti? İlim sahiplerini zikretti. Şahitlik kullardan olduğu zaman ne anlama geliyordu zaten? Bilmek ve bildirmek anlamına geliyordu değil mi? Cahil olan kişi zaten haddi zatında bilemez ki bildirebilsin. Dolayısıyla cahil olanın şahitliği muteber değil, itibar edilecek bir husus değil. İlim sahibinin şahitliği itibar edilecek husustur. Yine bu ayeti kerimede ilim sahiplerinin kimler olduğuna da bir işaret var. Kim ilim sahibidir? La ilahe illallah'a şahitlikte bulunan, la ilahe illallah'a ikrar eden, tasdik eden, iman eden kişi ilimle vasfedilebilir. <gülüyor> kişi eğer la ilahe illallah'a şahitlikte bulunan bir kişi değilse, o kişi ilimle vasfedilebilir mi? Hayır. Onun için yüce Allah buyuruyor: vel melaikatu ve ulul ilmi sonra buyuruyor ki qaimen bil kıst adaleti ayakta tutarak bu qaimen bil kıst adaleti ayakta tutma kardeşlerim sadece burada ilim ehlinin sıfatı olabilir ilim ehliyle ile birlikte meleklerin sıfatı olabilir Aya adaleti ayakta tutma burada Allah subhanahu wa taala içinde melekler içinde ilim ehli içinde kastedilmiş olabilir. Yüce Allah Subhanahu ve Teala adaleti ayakta tutarak şahitlikte. Yani adaleti yerine getirdi. Çünkü la ilahe illallah adalettir. La ilahe illallah hak sözdür. La ilahe illallah'ı ilan etmesi, la ilahe illallah'ı haber vermesi Allah azze ve celle'nin adaleti ayakta tutması demektir. Meleklerin ve ilim sahiplerinin la ilahe illallah'ı şahadeti de onların adaleti Ayakta tutması demektir. Şirk, zulümdür. Tevhid, adalettir. Şirk, zulüm, tevhid onun zıttı, adalet. Şirk, zulüm, tevhid, adalet. Dolayısıyla adaleti ayakta tutarak La ilahe illallah'a şehadet ettiler. Allah'tan başka hak ilah olmadığına Yüce Allah'ın uluhiyyetteki vahidine şehadette bulundular. Bu ayeti kerimede bir işaret daha var kardeşlerim. O da nedir? İlim ehlinin vasfının adalet olması gerektiği. Adalet ve insaf ilim ehlinin olmazsa olmaz vasfıdır. Eğer ilim sahiplerinde adalet ve insaf olmaz ise onlar hakiki ve gerçek ilim sahibi olamazlar. Adalet ve insaf ilim ehlinin olmazsa olmaz bir vasfıdır. Onun için yüce Allah buyuruyor Kaimem bil kist Bunların tümü şehadetle ettiler Allah azze ve celle şahitlik etti ilan etti, ihbar etti Haber verdi Melekler ve ilim sahipleri şahitlik ettiler Kaimem bil kisti Adaletle şahitlik ettiler Ki La ilahe illallah İlla azizül azizul hakim Aziz ve hakim olan o Allah'tan başka hak ilah yoktur. Bu ikinci la ilahe illallah cümlesi birincinin tekidi te olarak gelmiştir. La ilahe illa ve Azizül hakim O aziz ve hakim olan Allah'tan başka hak ilah, hak ma'bud yoktur. Şimdi müellif rahimullah bize manasını da açıklayacak. Diyor ki ve ma'naha onun anlamı yani la ilahe illallah'ın anlamı. Delili birçok delilleri var. Kur'an-ı Kerim'de la ilahe illallah'ın, kitap ve sünnette. Burada müellif rahimehullah risalesini muhtasar tutabilmek için bize bir tane delili zikretti. Şimdi diyor ki ve manaha onun anlamı. Yani la ilahe illallah'ın anlamı la ma'budu bi hakkin illallah. Allah'tan başka hak mabud Yoktur. Allah'tan başka hak mabut yoktur. Hak mağbud, yegane hak mabut Allah'tır. Niçin kardeşlerim burada la ilahe illallah'ın anlamını Allah'tan başka hak ilah yoktur şeklinde verip hak kelimesini hak kelimesini ilave ediyoruz, artırıyoruz. Çünkü hak kelimesi hakikatte orada hazfedilmiş. Hak ke La İlahe İllallah'ın içerisinde hak kelimesi hasfedilmiştir. Yani La İlahe illallah'ın içerisinde hak kelimesi vardır. Çünkü La İlahe illallah denildiği zaman ilahların varlığı nef yedilmiş olsa ilahların varlığı inkar edilmiş reddedilmiş olsa bu vakaya ve Allah'ın kitabına Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sünnetine aykırı olur. Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'de ilahların ilah olarak isimlendirilen ilahların varlığının ispatıyla karşılaşıyoruz değil mi? Allah subhanahu ve müşrikleri anlatırken onların ilahları buyuruyor. Onların taptıklarını ilahlık ismiyle ilah ismiyle isimlendiriyor tesmiye ediyor ve onlar hakkında ilah olarak bahsediyor değil mi? Onların ağzından yahut onları kınamak makamında. Allah'tan başka sizin ilahlarınız buyuruyor öyle değil mi? Mesela bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de ayetler sayılamayacak kadar çoktur. O halde kardeşlerim burada nef edilen şey ilahların varlığı değil ne? Hakikati. Yani la ilahe illallah ile reddedilen nef edilen şey ilahların varlığı değildir. Neleridir? Hakikatleridir. Yani hak ilah yok. İlah ne demek? Mabut demek. Teellü, taabbut demektir kardeşlerim. Taabbut, tapınmak demektir. Tapınmak anlamına gelir. İlah da maabud anlamına gelir. Maabud ne demek? İbadet edilen demek. İbadet edilen. Şimdi siz deseniz ki Allah'tan başka ibadet edilen yoktur. Bu mi? Değil. Bilakis yeryüzünde insanların göklerde ve yerde ilah edinip ibadet ettikleri nice ilahlar vardır. Nice mabutları vardır. Nice ibadet ettikleri vardır. Öyle değil mi? Yerlerde ve gökte bir sürü ibadet ettikleri ilahlar edinmişlerdir. Ve sabah akşam onlara ibadet etmektedirler. Öyleyse bunların yokluğunu haber vermenin bir anlamı yok. Vakaya aykırı olduğu gibi herhangi bir anlamı da yok. Sen bunların yokluğunu iddia etmekle herhangi bir şey söylemiş olur musun? Hayır. Çünkü onlar var ortada. O halde bunların uluhiyetini reddedeceksin. İlahlığa layık olmalarını reddedeceksin. Onların hak olmalarını reddedeceksin. La ilahe illallah'a onun için mana verirken Allah'tan başka hak mağbud yoktur diyoruz. Allah'tan başka mağbud yoktur demiyoruz. Allah'tan başka hak mağbud yoktur diyoruz. Allah'tan başka mağbud yani ibadet edilen çok Yüce Allah Subhanehu ve Teala'dan başka bir sürü ibadet edilen var. O halde Allah'tan başka mağbud yoktur sözümüz sahih olmaz. Ve bir anlamı da olmaz. Var olan şeyi inkar etmekle ne olacak? Biz neyi reddetmeliyiz? Neyi reddediyoruz La ilahe illallah derken? Allah'tan başka batıl mağbudların tümünü reddediyoruz. Yani onlar ibadet edilmeye layık değil. Onlar uluhiyetin ehli değil demiş oluyoruz. O halde La İlahe sözünün anlamı Allah'tan başka her ibadet edileni reddetmektir. Nitekim müellif bunu tavzih ederek diyor ki Hattun nefyi minel isbat <gülüyor> nefi ve isbatın ölçüsü. La İlahe kelimesi iki parçadan oluşuyor. iki rükünden oluşuyor. Kaç tane rüknü var La İlahe İllallah'ın? İki. Birinci rükün nefidir Bir rükün nefidir ikinci rükün ispattır nefi ve ispat iki rükünden oluşuyor demek ki la ilahe illallah'ın kaç rükünü varmış iki birincisi nefi ikincisi ispat nefiye biz Türkçe'de ne diyebiliriz reddetme nefi reddetme, reddetme. ispat kabul etme yani la ilahe illallah iki rükünden oluşuyor. Red ve kabul. Ama siz bunun ilmi olarak söylenişini de öğrenin. Birincisi nefi, ikincisi isbat. Yahut Türkçe söyleyişle birincisi red, ikincisi kabul. Reddetme ve kabul. La ilahe illallah'ın bu iki rükünü var. Daha sonra müellifimiz diyor ki la ilahe nafiyen. Buradaki nefi kısmı ney? La ilahe illallah'taki La ilahe diyor ki La ilahel nef yedicidir. peki ispat eden kısım hangisi? Illallah. red kısmı neresi? La ilahe ispat kısmı neresi? Kabul kısmı neresi? Illallah. dedik ki La ilahe illallah red ve kabuldür red kısmı La ilahe ispat kabul kısmı Illallah kısmı diyor ki müellifimiz La ilahe nafiyen La ilahe Nef yeden kısımdır, nef yedicidir. Neyi? Cemi'e ma yu'bedu min dunillah. Allah'tan başka bütün ibadet edilenleri. Allah'tan başka bütün ibadet edilenleri. Nef yedicidir. İllallah musbiten, illallah ispat edicidir. El ibadete lillahi vahdehu la şerike lehu fi ibadeti ibadeti hiçbir ortağı olmaksızın bir tek Allah azza ve celle hakkında ispat edicidir. İllallah kısmı. Demek ki la ilahe illallah dediğin zaman ne demiş oluyorsun? Burayı iyice zihninize yerleştirin kardeşlerim. La ilahe illallah'ın anlamı işte budur. La ilahe illallah Allah'tan başka her ibadet edileni reddetmektir önce reddetme ile başlıyorsun önce nefi ile başlıyorsun bugün la ilahe illallah söyleyen insanın zihninde bu reddetme bu nefyetme şuuru yok bu bilinç yok bu bilinç olmadığı zaman tevhidin ve la ilahe illallahın hakikatine erişemez insan İslama ilk adım la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Bu kelime takva kelimesi, iman kelimesi, İslam kelimesidir. Bu kelime olmazsa olmazdır. La ilahe illallah. Gökler ve yer bu kelime için yaratılmış, cennet ve cehennem bu kelime için var edilmiştir. Bu kelimedir bütün peygamberlerin daveti, bu kelimedir bütün kitapların inme sebebi. Bu kelimeyi anlamak ve kavramak, dini, İslam'ı, imanı, peygamberlerin davetini anlamak ve kavramaktır. Bu kelimeyi anlamamak ve kavramamak da, dinden, imandan, İslam'dan haberdar olmamak demektir. Bu kelimenin anlaşılması oldukça mühim. Peki nedir bu kelime? Hakikati nedir bu kelimenin? Bu kelimenin hakikati nefi ve isbattır. Red ve kabuldür. Nedir anlamı? Bu kelimenin anlamı Allah'tan başka her ibadet edileni reddetmektir. Şimdi bu cümle üzerine düşünün. Bu cümleyi bana kim tekrarlar? Başka her evet. Bu cümle üzerine düşünün. Allah'tan başka her ibadet edileni reddetmek. La ilahe illallah'ın neresi bu cümlenin neresinde? Söyleyin. La ilahe nerede bu cümlede? Her ibadet edileni reddetmek. Orası la ilahe. İllallah kısmı nerede? Allah'tan başka. La ilahe illallah'ın anlamı işte budur kardeşlerim. Allah'tan başka her ibadet edileni reddetmek. Şimdi... La ilahe illallah'ın anlamı olarak buradan öğrendik. La bir bi hakkin illallah. Anlamı bu. Allah'tan başka hak ma'bud yoktur. Allah'tan başka hak ma'bud yoktur. Böyle öğrenildiği, öğretildiği zaman kardeşlerim yeterli tavzih yapılmadığı zaman özellikle halk seviyesindeki insanlar yani ilmin biraz kokusunu almamış insanlar anlayamayabiliyorlar. Anlayamaya biliyorlar. Sen ona söylüyorsun ilmi bir kalıpta. La ilahe illallah'ın anlamı şudur. Allah'tan başka hak, mabut yoktur. Anlamı bu. Tamam anlamını anladım. Ama anlamıyor. Hakikatini anlamıyor. İşte hakikatini anlatmak için ona böyle izah edeceksin. Şimdi La İlahe illallah cümlesi biliyorsunuz bir fiil cümlesi değil. Yani içinde bir fiil yok, bir fail yok. La İlahe illallah bir hüküm cümlesi değil mi? Bir haber cümlesi, bir hüküm cümlesi. Bir fiil yok içinde, bir fail yok. Fakat bunu bir kişi söylediği zaman ortada bir fiil var. Sözüm anlaşılmıyorsa tekrar ederim. La ilahe illallah bir cümle değil mi? Önümüzde. Bunun Türkçesini söyleyin şimdi. Allah'tan başka hak, mabut yok. Heh. Bu bir cümle. Bu cümlede bir fiil var mı? Yani bir iş, oluş var mı? Yok. Bir fail var mı? Yok. Allah'tan başka. Bu bir haber cümlesi. Yani bir kişi bunu söylediği zaman ne yapmış oluyor? Haber vermiş oluyor. Bir hüküm cümlesi. Bir kişi bunu söylediği zaman böyle hükmetmiş oluyor öyle değil mi şimdi bunu bir özne söylüyor yani bir kişi bunu dillendiriyor şimdi bir fiil var bu adam bunu söyleyerek ne yaptı Allah'tan başka, Allah'tan başka her ibadet edileni reddetti anlaşıldı mı bak şimdi bir fiil girdi işin içine bu adam bunu söyleyerek ne yapmış oldu Allah'tan başka her ibadet edileni reddetti. Onun için La İlahe İllallah'ın anlamı tavzih ederek söylüyoruz ki, Allah'tan başka her ibadet edileni reddetmektir. Böyle söylemezsen kavramaz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı Murat? La İlahe İllallah'ın anlamı, Allah'tan başka her ibadet edileni reddetmek. Şimdi kardeşlerimiz bazen anlamıyorlar, zannediyorlar ki başka türlü de söylesen olur. Hayır, bu söyleyişte önemli bir incelik var. Onun için tavsiye etme gereği duyuyorum. Niçin yani biz mesela ibadetin tanımını yapıyoruz. O tanımı istiyoruz özellikle değil mi? Niçin? Yani biriniz anlayabilir, biriniz anlamayabilir. Anlamayan tabi olsun. Bunun için böyle söylüyoruz? Allah'tan başka hak mabud yoktur demek... Zihinlerde tam olarak manayı oturturmuyor. Yeterince düşünmediği, yeterince kendini vermediği için insanlar daha fazla tavzihi istiyor, daha fazla açıklama istiyor. Çünkü seviyeler alçaldı, anlayışlar köreldi. La ilahe illallah dediği zaman ne yaptığını bildirmen lazım ona. Ey kul sen la ilahe illallah dediğin zaman Allah'tan başka her ibadet edileni reddettin. Türkçemiz uygun olsaydı reddetmeyi başa alırdık ama Türkçe uygun değil. Yani Türkçe'de en sona yerleştirmek zorundayız cümle düzgün olsun diye. İşte bu reddetme yani bu nefyetme, şuurunun bilincinin Müslümanda yerleşmesi lazım. Ki tevhid ehli olabilsin. Nenemizden 80 yaşındaki 70 yaşındaki çocuğumuza kadar evimizde sokağımızda her Müslüman La ilahe illallah dediği zaman bilmesi gerekir ben yeryüzünün neresinde olursa olsun her ibadet edileni reddediyorum kabul etmiyorum Allah müstesna. Allah müstesna. Bütün ibadet edilenleri reddediyorum, kabul etmiyorum. Senin hanımında bu şuur olması lazım. Ve bu hususta nefi, isbata mukaddemdir. Nefi, isbata mukaddemdir. Yani önce nefi. Reddetme bilinci önce. İşte İslam budur. Din budur. Tevhid budur. Önce nefyetme, reddetme bilinci olması lazım. Femen yakfuru bi tağuti ve yu'min billah. Kim tağutu reddeder ve yu'min billah Allah'a iman ederse. Önce Allah Azze ve Celle neyi zikretti? Reddetmeyi zikret. Bu bilincin oluşması lazım. La ilahe illallah derken bu bilinçle söylenmesi lazım. Onun için bunu tekrarlayın. Devamlı. La ilahe illallah Allah'tan başka her ibadet edileni reddetmek demektir. Reddet. Çocuğun bu özgüven içerisinde olsun. Yani Müslüman olmanın farkında olsun. Müslüman olmak Allah'tan başka her ibadet edileni reddetmek demek. Ben Hindistan'da, İran'da, Turan'da, Çin'de, Japon'da Amerika'da, Güney Afrika'da her ibadet edileni reddediyorum. Allah müstesna. Şimdi la ilahe dedik. La ilahe'de ne var? Nefi var, reddetme var dedik değil mi? Fakat la ilahe deyip durursak, la ilahe mabutları reddetmek demek. Bütün mabutları, bütün ibadet edilenleri reddetmek demek. Öyle değil mi? Çünkü ilah mabut demektir. İlah mabut demektir. Sen la ilahe diyerek her ibadet edileni reddetmiş oldun. Bir istisna getirmen gerekir ki Allah'a iman etmiş olabilesin. Onun için hemen bir istisna harfiyle istisnayı getiriyoruz. İlla istisna harfi illallah. Allah müstesna. La ilah deyip durursan ibadet, mabut Allah azze ve celle mabut. Yüce Allah'ı da ne yapmış olursun? Nef etmiş, reddetmiş olursun. Onun için istisnası Allah hariç, bütün ibadet edilenleri reddediyorum, Allah müstesna. Allah müstesna. İbadet edilen her Rabbi, ibadet edilen her ilahı reddediyorum, Allah müstesna. İşte budur, La ilahe illallah'ın hakikati, La ilahe illallah'ın anlamı. Nefi ve ispat, bu rükümler her Müslüman tarafından bilinmesi öğrenilmesi gerekir. Eski müşrikler ve Mekke, sallallahu ve, sellem, ve Mekke müşrikleri neye davet edildiklerini biliyorlardı. Onların davet edildiği şey sadece kuru bir telaffuz değil, bunun farkındaydılar. Onlar sadece kuru kuruya, la ilahe illallah kelimesini telaffuz etmeye çağrılmıyorlardı. Onlar bunun farkındaydılar. Eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kavmini çağırdığı şey sadece kuru kuruya la ilahe illallah'ı telaffuz etmek olsaydı, onun bir hakikati, onun bir anlamı olmasaydı, niçin onlara la ilahe illallah'ı telaffuz etmek ağır gelsin? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi ki, size öyle bir kelimeyle geldim, sizden öyle bir kelime talep ediyorum ki, bu kelimeyi söylediğiniz zaman Arap, Acem bütün insanlara hükümran olacaksınız. Allah sizi yeryüzünün hükümdarları yapacak dedi. Arap Acem, Arap ve Acem size itaat edecek dedi. Önünüzde zelil olacak dedi. Tam onların istediği şey. Öyle değil mi? Buna rağmen o kelimeyi niye kabul etmediler? İlkin söyle dediler. Bir kelime değil on kelime söyleriz dediler. Senin bu vaadin karşılığında Arap Acem eğer bize itaat edecekse bir kelime değil on kelime söyleriz dediler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ne zaman onlara La ilahe illallah dedi Hemen yüz çevirdiler Çünkü onlar biliyorlardı Peygamber bu kelimenin Telaffuzunu istemiyor Bu kelimenin bir hakikati var Bu kelime bir reddediştir Bu kelime Bir inkardır İbadet ettikleri putları Atalarının ve kendilerinin ibadet ettikleri putları terk etme anlamı taşıyor bu kelime. Onlar bunu biliyorlardı. La ilahe diyerek ibadet ettiklerinin tümünden vazgeçme zorunluluğunda olduklarını biliyorlardı. La ilahe diyerek bütün ibadet ettiklerini terk etmek durumunda kalacaklarını biliyorlardı. Peygamberin kendilerinden la ilahe diyerek bütün ibadet ettiklerini terk etmelerini talep ettiğini biliyorlardı. O böyle bir talepte bulunuyor. Bunun farkındaydılar. La ilahe illallah kuru kuruya sadece bir telaffuz değil. La ilahe illallah sadece bir telaffuz değil. Eğer sadece telaffuzdan ibaret olsaydı hiç büyüklenirler miydi? Hiç söylememezlik ederler miydi? Etmezlerdi. <gülüyor> Ücc Allah buyuruyor innehum kanu iza gile lehum la ilahe illallah ne zaman ki onlara la ilahe illallah denildi yani müşriklere peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi la ilahe illallah daveti yaptı yestekbirun ne yapıyorlar? kibirlendiler, kibirleniyorlardı la ilahe illallah denilince büyükleniyorlardı bu kelimeyi söylemekten kibirleniyorlardı Peki sonra ne diyorlardı? Ve yekulune ve diyorlardı ki: E inna latariku alihatina. Biz hiç latariku alihatina ilahlarımızı terk eder miyiz? Eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sadece onlardan la ilahe illallah'ın telaffuzunu istiyor olsaydı derdi ki ne münasebet? La ilahe illallah söyleyin, ilahlarınıza tapmaya ibadete devam edin. Hayır onlar farkındaydılar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de biliyordu. Herkes olayın farkındaydı. La ilahe illallah şu anda ibadet ettiklerimizi terk etmemizi gerekiyor, gerektiriyor. Letariku <gülüyor> alihetina <gülüyor> biz hiç e inna letariku alihetina biz hiç ilahlarımızı terk eder miyiz? Li şairin mecnun Deli bir şair için. Deli bir şair söyledi diye biz hiç ilahlarımızı terk eder miyiz? Aynı şey diğer bütün rasuller için de geçerli. Diğer rasuller de kavimlerine ne zaman la ilahe illallah ile geldiler? Hemen ona şiddetli bir şekilde karşılık verdiler ve dediler ki sen bizim atalarımızın ibadet ettiklerinden vazgeçmemizi mi istiyorsun? Demek ki rasullerin kavimlerinden Allah'ın İnsanlardan talebi kuru kuru la ilahe telaffuz etmek değil. La ilahe sadece söylemek değildir. La ilahe hakikati nefi ve isbattır. La ilahe illallah'ın hakikati reddetmek ve kabul etmektir. Kişi la ilahe derken reddeder ve kabul eder. La ilahe ile reddeder, illallah ile kabul eder. La ilahe ile nefeder İllallah ile kabul eder. O halde la ilahe illallah'ın anlamı, Allah'tan başka her ibadet edileni reddetmektir. Bir kişinin la ilahe illallah söylerken yaptığı şey budur yani. Bire bir anlamı, Allah'tan başka hak mabut yoktur. Bir kişi la ilahe illallah dediği zaman, yaptığı şey budur. Ben la ilahe illallah dediğim zaman siz benim bu söylediğimi bir başkasına aktaracak olsanız ne demeniz gerekir? Bu adam bu söylediğiyle Allah'tan başka her ibadet edileni reddetti. Sadece kendi ibadet ettikleri değil, alemde ne kadar ibadet olunan varsa, yeryüzünde ne kadar ibadet olunan varsa hepsini reddetti, yüce Allah'ı istisna etti. İşte budur la ilahe illallah. Bu nefi ve reddetme bilincinin her Müslümana öğretilmesi gerekir. Reddetme ve nefyetme bilinci olmadıkça kişi İslam'ın içine adımını atmış olmaz. İman nefyetmeyle, reddetmeyle başlar. Birileri subhanallah işittim çok garibime gitti. Birileri Allahu Akbar sırf üstelik ehl sünnet vel cemaat diye geçiniyorlar. Sırf böyle bir farklı söz söyleyelim diye diyorlarmış ki subhanallah bana soru şeklinde bu yöneltildi. Diyorlarmış ki önce kabul gelir. Önce kabul gelir. Kişi önce fıtrat işte fıtrat Allah'ı kabul edermiş. Yani bu birinci ahit, ikinci ahit bilmem ney. Önce sadece ilginç bir söz söylemek için. Subhanallah. Subhanallah. Biz İslam'ın içinden bahsediyoruz. Biz İslam'a adım atmayı bahsediyoruz. Rububiyet zaten kalplere yerleştirilmiş bir husustur. Mesela Allah'ın varlığı meselesi değildir. Mesela şirk meselesidir. Resul'ün daveti tevhid ve şirk meselesidir. Önce nefi gelir. İmana ve İslam'a ilk adım reddetmekle olur. İlk adım Peki sen çocuğunu reddetme bilinci üzerine yetiştiriyor musun? Çocuklarımıza ezberletiyoruz, değil mi? Rabbin kim Allah, peygamberin kim Hazreti Muhammed. 30 maddeli, 40 maddeli, 20 maddeli bir şey ezberletiyoruz. Ta ki nesillerimiz boyunca İslam devam et. Nerede la ilahı illallah'ın iki rükün olduğu ve önceliğin reddetme olduğu. Senin çocuğunda o bilinç var mı? Bütün ibadet edilenleri reddetme bilinci. La ilahe illallahı bu bilinçle söylüyor mu? Bir çocuğu karşına alıp dediğin zaman ona la ilahe illallah de söyletebilirsin. Manasını Allah'tan başka hak mabud yoktur şeklinde söyletebilirsin. Ama bu şekilde tavzih etmezsen anlar mı? Söyleyin bana. Büyük bile anlamaz diyor abimiz. Büyük bile anlamaz. Adam reddettiğini anlamıyor. Bak söylediği cümle bir reddediş. Allah'tan başka hak, mabut yoktur. Şu anda ne yaptı? Hepsini reddetti. Ama reddettiğini anlıyor mu? Biliyor mu? Bilmiyor. Tavziy etmek lazım. Şimdi söylediniz, şimdi anladınız mı Hüseyin'in niye diyor? La ilahe illallah'ın anlamı Allah'tan başka her ibadet edileni reddetmektir. La ilahillallahın anlamı budur. Reddetme şuurunun ve bilincinin oluşması lazım. Çünkü La ilahillallahı öğretiyorsun, anlamını Allah'tan başka hak mağbud yoktur diye öğretiyorsun. Adam, evet bu sözüyle reddediyor ama reddettiğinin farkında değil. La ilahi göğsünün derinlerinden söyleyemiyor onun için. La ilah. Ben söylediğim zaman bunun bir öznesi var dedik. La ilahe ne demiş oluyorum? Ben la hepsini inkar ediyorum. İlahe bütün ibadet edilenleri, bütün ilahları. Bütün ilahları dedin. Bunun içine hak ilah, vahidul kahhar olan hak ilah, tek ilah da girdi. Şimdi istisnasını getirmen lazım. İllallah Allah müstesna. Yani tek hak ilah odur. Müellifimiz Rahimeullah ne dedi? La ilahe kısmı uluhiyeti ve ubudiyeti nefyeder. Kimlerden? Bütün ibadet edilen. Allah kısmı uluhiyeti ve ubudiyeti ispat eder. Kim için? Kim hakkında? Allah hakkında. Çünkü ilah kelimesinin anlamı mabut demektir. mabut ibadet edilen demektir. Ma'abud, ibadet edilen demektir. Fakat batıl ehli, batılla sapanlar, La ilahe illallahı, Allah'tan başka halik yoktur, malik yoktur, razzak yoktur. Allah'tan başka <gülüyor> kainat nizamını elinde tutan yoktur. Şeklinde tefsir ediyorlar. Buna göre La ilahe illallahın anlamı onların yanında nedir? Halik, Malik, Rezzak Allah'tır. Allah'tan başka Halbuki eğer La ilahe anlamı bu olsaydı Mekke müşrikleri bunu söylemekte tereddüt etmezlerdi. Bedir, Uhud, Hendek gerçekleşmezdi. Müşriklerle müminler birbirinden ayrılmazdılar. Çünkü Allah'tan başka Halik yoktur, Malik yoktur, Rezzak yoktur. Müşriklerle müminlerin Mekke'de Müşterek akidesiydi. Müşterek akidesiydi. Allah'tan başka halik yoktur. Ebu Cehil'in ve müminlerin akidesiydi. Malik yoktur. Ebu Cehil'in ve müminlerin akidesiydi. Buna şimdi burada aktarmakla vaktin uzayacağı nice ayet-i kerimeleri şahit. Daha önce pek çok derslerde bunları gördük. Öyle değil mi? Kur'an-ı Kerim'de bu gayet vazıhtır. Yüce Allah Azze ve Celle defaatle buyuruyor. Onlara sorsan gerileri gökleri kim yarattı, sizi kim yarattı? Hangi cevabı veriyorlar? Şu güzel cevabı. Onları aziz ve alim olan Allah yarattı. Mekke müşriklerinin cevabı buydu işte. Ve Mekke müşriklerinin putlara... Yaratıcılık, kainatı idare etme, rızık verme gibi bir sıfat yakıştırmadıklarını da yine ayetlerle biliyoruz. Onlara ne vasf veriyorlardı? Uluhiyete ve ubudiyete layık olmayı vasfı ediyorlardı onlarda. Onları yalvarılmaya, tapınılmaya, yönelilmeye, ibadet cinsinden yönelişlerle kendisine Yöneliş sunulmaya layık ehil olarak görüyorlardı putları. Onun için la ilahe illallah. Onlardan biz neyi nefiyediyoruz? Uluhiyeti nefiyediyoruz. La ilahe illallah'ın anlamı Allah'tan başka yaratıcı yoktur, Allah'tan başka malik yoktur, Allah'tan başka rezzak yoktur, değildir. Böyle olsaydı müşriklerle müminler arasında, peygamber ile kavmi arasında hiçbir husumet olmazdı. O halde la ilahe illallah'ın anlamı İbadeti Allah'a has kılmak Allahu Teala'dan başkasından ibadeti nefyetmektir. İbadete yegane hak sahibi olan Allah'tır. Bu asırda da, hususen bu asırda da la ilahe illallah'a dair batıl bir anlam daha revaç buldu. La ilahe illallah diyorlar. Allah'tan başka hüküm koyan yoktur. Bazıları da diyorlar ki bu la ilahe illallah'ın en has manasıdır en hususi, en özel anlamıdır. Hakikatidir, ruhudur diyorlar. Yani bunlar kabirlere tapmayı da La İlahe içine sokanlar. Ama hüküm meselesi en has manasıdır. Diyor. Bunların hepsi batıl sözdür. La İlahe illallah'ın anlamı Allah'tan başka hüküm koyan yoktur, değildir. La İlahe anlamı Allah'tan başka rezzak yoktur da değildir. Malik yoktur da değildir. Halik yoktur da değildir. Bunların birisi la ilahe illallah'ın anlamı değildir. Peki Allah'tan başka halik yoktur sözü doğru mu? Doğru. Allah'tan başka malik, rezzat, hüküm koyucu yoktur sözleri doğru mu? Doğru. Melekler vardır sözü de doğru. Allah peygamberler göndermiştir cümlesi de doğru. Ama biri la ilahe illallah'ın anlamı değil. Bunların inkarı evet küfür. Meleklerin inkarı da küfür. Yüce Allah Azze ve Celle'nin hüküm koymasının inkarı da küfür. Allah'ın Halik Malik Rezzak olduğunun inkarı da küfür. Ya da ondan başka Halik Malik Rezzak itikad etmek de küfür. Allah'ın hükümlerine denk hükümler kabul etmek de küfür. Ama bu La İlahe anlamı değildir. İman dairesinde midir? Evet. İman dairesindedir. Kalbin itikad etmesi gereken ve azaların da gereğince amel etmesi gereken İmanın içinden ve imanın muktezasından mıdır bunlar? Evet, Allah Haliktir, Allah maliktir, Allah razıktır, Allah hüküm koyandır. Hepsi imana dahildir. Kalp bunlara itikat etmelidir, muktezasınca amel etmelidir. Fakat La ilaha illallah'ın anlamı budur denilemez. Bu bir sapmadır. Allah'ın hükümlerini ibadet, Allah'ın hükümlerini itaat etmek. Yüce Allah azze ve celleyi, yüce Allah azze ve celleyi ahkamul hakimin bilmek onun koyduğu hükümlere hiçbir hükmü denk görmemek hepsi ibadetin içindedir. Ama onu özellikle çıkartıp ibadetin hakikatini nefyetmek bir kenara koymak bu sahih değil. La ilahe illallah'ın anlamını bozucu, ifsad edici bir tanımdır. İfsad edici bir tefsirdir. Sahih bir tefsir değil. La ilahe illallah'ın anlamı Allah'tan başka ibadet edilenlerin tümünü reddetmektir. Nakıs bir tefsirdir. Allah'tan başka hüküm koyucu yoktur tefsiri. Ve fasit bir tefsirdir. Nakıs olması itibariyle fasit olduğu gibi, pek çok kimseler sadece nakıs olduğuna, yani eksik olduğuna dikkat çekiyorlar ve bırakıyorlar. Hayır. Nakıs olması, eksik olması itibariyle fasit olduğu gibi, merkezdeki anlamı yok etmesi, Hakiki anlamı gidermesi, nefyetmesi, yok etmesi itibariyle de bu fasittir. Ya diğer ibadetler? İbadet dediğimizde hüküm meselesi onun içine girer ama hüküm dediğimizde ibadet içine girmiyor. Ve kalpler la ilahe illallah'ın hakiki anlamından uzaklaşıyor. La ilahe illallah'ın hakikatinden gaflet etmeye başlıyor. Dolayısıyla bu fasit ifsad edici bir tefsirdir kardeşlerim. Ve bu asrın hususi bir fitnesidir. Biz pek çok derslerimizde buna dikkat çektik. Pek çok derslerimizde bunu açıkladık. İnşallah vakit olursa başka derslerde buna dair geniş açıklamalar ve malumatlar da veririz. Bunların hepsi fasittir. Allah'tan başka halik yoktur şeklinde la ilahe illallah'ı anlamlandırmak yanlıştır, hatadır. Allah'tan başka hüküm koyucu yoktur şeklinde la ilahe illallah'ı anlam vermek yanlıştır, hatadır. La ilahe illallah'ın anlamı Allah'tan başka her ibadet edileni reddetmektir. Ve biz felâsetul usulde ibadetin ne olduğunu da öğrendik. İbadet çeşitlerini de kısmen <gülüyor> öğrendik. Evet. Daha sonra müellifimiz Rahimallah diyor ki كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَر۪يكُ ف۪ي مُلْكِه۪ Tıpkı mülkünde, egemenliğinde, otoritesinde ortağı olmadığı gibi yani nasıl rububiyetinde egemenliğinde rızık vermesinde yaratmasında Allah'ın bir ortağı yok ise ibadet edilmeye hak sahibi oluşunda da Allah'ın dengi benzeri ortağı yoktur. Sonra müellif diyor ki ve tefsiruhu'l-lezî yuvaddihuha onu açıklayan tefsirine gelince kavluhu taala Yüce Allah'ın şu buyruklarıdır. La İlahe illallah'ın tefsiri. Ve iz kâle İbrahim'u Hani İbrahim demişti. Li ebihi ve kavmihi. Kime? Babasına ve kavmine demişti. Bu ayet La İlahe İllallah'ın tefsiridir. Açıklamasıdır diyor müellif rahimullah. Allah'ın kitabında La İlahe illallah'ın tefsiri ile ilgili nice ayetler var. Sünnette de hakeza. Pek çok hadisi şerifler var. Fakat müellif rahimahullah iki tane ayet zikretti burada. Muhtasar olsun diye. Li -ebihi ve وَقَوْمِهِ Babasına ve kavmine demişti ki اِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا tabudun. Ben sizin bütün ibadet ettik Bu neresidir? La ilahe illallah da La ilahe kısmı. Nefi kısmı, red kısmı. Şimdi İbrahim aleyhissalatu vesselam kavminin ve babasının karşında La ilahe illallahı söylüyor kendi diliyle. Yüce Allah Azze ve Celle Arapça Kur'an-ı Kerim'de bize bunu ile nakletti. Öyle değil mi? Halbuki İbrahim onlara kendi dilleriyle La ilahe illallahı söylemiş idi. Anlayabilecekleri bir surette söylemişti. La ilahe illallahı onlara ilan etti onların kavrayabileceği bir surette biz demin dedik ki çocuğu anlatıyoruz büyüğü anlatıyoruz la ilahe illallahın şudur diyoruz böyle soyut bir mana zihinlerinde dolaşıyor onlara tevziih etmek lazım dedik ya İbrahim de kavmine la ilahe illallahın hakikatini ilan ediyor ihbar ediyor haber veriyor kendisi de la ilahe illallah'a bulunuyor diyor ki ben sizin bütün taptıklarınızdan uzakım işte budur. La ilahe. La ilahe dediğinde sen de İbrahim'in demiş olduğunu diyorsun. La ilahe demek İbrahim aleyhissalatü vesselamın o gün kavmine ve babasına söylediğini söylemektir. La ilahe budur. La ilahe ben sizin bütün ibadet ettiklerinizden uzağım demektir. Bütün yeryüzü halklarına. İbrahim'in kavmine ve babasına söylediğini sen bütün yeryüzü halklarına söylüyorsun La ilahe diyerek ne demiş oluyorsun? Sen Selim, İlhami, Hakan olarak ne demiş oluyorsun La ilahe diyerek? Tıpkı İbrahim gibi demiş oluyorsun ki inneni bera'um mimma ta'budun bunu demiş oluyorsun La ilahe illallah eşittir inneni bera'um mimma tabudu. tıpkı İbrahim aleyhisselatu vesselamın dediği gibi sen bunu söylemiş oluyorsun la ilahe dediğin her adama her millete her kavme bütün yeryüzü halkına diyorsun ki inneni bera'um mimma tabudu. ey insanlık ben sizin taptıklarınızdan uzakım. subhanallah bunu der durursam Orada kalırsan Tevhidi de inkar etmiş olursun Çünkü bütün insanlığa söylüyorsun İnsanlar Allah'a da ibadet ediyor değil mi? Şimdi bizim karşımıza geldin Bütün insanlara karşını aldın Dedin um mimma Burada durdun Yani la ilahe de durdun Olur mu? Olmaz Sen şimdi bütün ibadet edilenlerden beri oldun Uzak oldun la ilahe diyerek bunu ilan ettin Bir istisna getirmen lazım İbrahim aleyhissalatu vesselam hemen istisnasını onun için getiriyor. İllellezi hatarani Beni yaratan müstesna. <gülüyor> Çünkü İbrahim'in babası ve kavmi İbrahim'i yaratana yani Allah'a ibadet ediyorlardı. Tıpkı peygamberimizin kavmi gibi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de Gönderildiği kavim Allah'a ibadet etmiyor muydu? Ediyordular. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın karşısındakiler, Salih Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın davetine muhatap olanlar, hepsi, hepsi Allah'a ibadet etmiyorlar mıydı? Ediyorlardı. Hepsi Allah'a ibadet ediyordu. Hepsi Allah'ı kabulleniyordu. Yani tamam, rububiyetine ikrar ediyorlardı. İbadet de ediyorlar mı? Evet. Yani Allah'ın uluhiyetini de kabul ediyorlar mıydı? Evet. Allah'ın ubudiyetini de, Allah'a ibadeti de kabul ediyorlar mıydı? Evet. Allah'a ibadet ediyorlar mıydı? Evet. Ediyorlar. Fakat ne yapıyorlardı? Allah'a ibadet ettikleri gibi... Başkalarına da ibadet ediyorlardı. Allah'ı ilah bildikleri gibi başkalarını da ilah biliyorlardı. Onun için Mekkeli müşrikler demediler. Allah hiç ilah olur mu demediler. Ne dediler? İlahlar bir ilah mı yapmış dediler. İlahların çokluğunu savunuyorlardı. Birliğine karşı geliyorlardı. Bir ilah, tek ilah. İbadet edilenlerin çokluğunu savunuyor, birliğine karşı geliyorlardı. Yoksa onlar içinde Allah mabutlardan bir mabut idi, me'luhlardan bir me'luh idi, ilahlardan bir ilah idi ve en yüce, en büyük ilah idi. Diğer bütün ilahlara onun rızası için ibadet edilirdi. İlla li yukarribune illallahi zülfa. Diğer bütün ilahlara o yüce ilaha erişmek, kavuşmak için ibadet edilirdi. Diğer bütün ilahlara o yüce ilahın yanında kendilerine şefaat etsin diye ibadet edilirdi. Aşağıda olan ilahlar vardı bir de yüceler yücesi olan ilah vardı. Allah'ın yüceliğini, onun ibadet edileceğini kabul ediyorlardı. Hatta bazen ihlaslı bile oluyorlardı. Yani, diğer ibadet ettiklerini terk edip yalnız Allah'a ibadet ettikleri durumlar da vardı gemide yolculuğa çıkınca ve dalgalar gecenin karanlığı ve dalgalar onları çepeçevre kuşatınca bütün ibadet ettikleri o alttaki ilahları unutuyor tek bir ilaha yakarıyor tek bir ilaha yalvarıyorlardı <gülüyor> evet Tek bir ilah. Subhanallah. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onların karşısına geldiği zaman ne dedi? La ilahe illallah. İbrahim aleyhissalatu vesselam ne buyuruyor? Bütün ibadet ettiklerinizden beri. Bu la ilahe kısmı. İlla illellezi fatarani beni yaratan müstesna. Bu istisnayı getirmese Kavminin ibadet ettiği, şimdi kavmi Allah'a ibadeti reddetmiş olsa böyle bir istisnaya ihtiyaç var mı? Yok. Allah'a ibadet ediyor olmasalar onun kavmi böyle bir istisnaya ihtiyaç var mı? Çünkü ben bütün ibadet edilenlerden beriyim demiyor. İbadet ettiklerinizden beriyim diyor. Anlaşıldı mı? Ben bütün ibadet edilenlerden uzağım demiyor. Ben sizin taptıklarınızdan uzakım diyor. Ama onların taptıkları içinde Allah Azza ve Celle Celaluhu da var. Onun için istisnayet. İllellezi faterani beni halkeden yaratan müstesna. <gülüyor> Fe innehu seyehdin o beni yola, doğru yola hakka eriştirecektir, bana yol gösterecelik edecektir. Sonra Yüce Allah buyuruyor ki, ve cealaha İbrahim bunu yaptı. Yani bu İbrahim'den kaldı. İbrahim'in menheci, İbrahim'in milleti, İbrahim'in yolu, İbrahim'in tarikatı olarak meşhur oldu, ma'ruf oldu, İbrahim'den kaldı. Bu. İbrahim bunu yaptı, yol kıldı, menheç kıldı. Yani bundan sonra bu yol olsun şeklinde değil. İbrahim bunu ortaya koyunca İbrahim aleyhissalatü vesselam bunu ne yapmış oldu? Bir tarika, bir yol yapmış oldu. Ne yapmıştı İbrahim? Yüce Allah'tan başka bütün ibadet edilenleri reddetmeyi ne yaptı? Bir yol yaptı. Ve cealeha kelimeten. İbrahim aleyhissalatü vesselam bunu bir kelime yaptı. Allah'tan başka her ibadet edileni reddetmeyi bir kelime yaptı. Nasıl bir kelime? Bağıyeten. Kalıcı bir kelime. Fî akibihi. Arkasından gelecek zürriyeti nesli için. İbrahim bunu kalıcı bir kelime yaptı. Sonra le'allehum yurci'un ta ki dönsünler diye. Ta ki dönsünler diye. Neye? Allah'a dönsünler, tevhide dönsünler, İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kıssası onların anla arasında anlatıla dursun, bu kıssa ile öğüt alsınlar, İbrahim'in kavmini ve babasını karşısına alıp ben sizin bütün ibadet ettiklerinizden uzakım dediği o an hatırlarına gelsin, bu kelimeyi alsınlar, bu kelime üzerine amel etsinler, bu onların milleti olsun, şirkten yüz çevirip Allah'a dönsünler, tevhide girsinler l'allehum <gülüyor> yerciun Bu la ilahe tefsiri makamında müellif rahmetullahi aleyhi naklettiği birinci ayet. Sonra ikinci bir ayet daha ve kavluhu taala yüce Allah buyuruyor ki bu da la ilahe tefsiri olarak ul ya ehlel kitabi de ki ey ehli kitap ehli kitap olarak kastedilenler kimler? Kitap ehli Yahudiler ve Hıristiyanlar Te'alav ila kelimetin seva'im beynena ve beynekum. Bizimle sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin. Bizimle sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin. Bu kelime nedir? La ilahe illallah kelimesidir. La ilahe illallah kelimesidir. Biliyorsunuz bugünkü halleriyle bile tahrifte Epeyce hadlerini aşmalarına rağmen bugünkü halleriyle bile Yahudilik <gülüyor> ve Hristiyanlık tek Tanrı inanışına esas alan dinlerdir. Her iki dinin de savunması budur. Tek Tanrı inanışı. Tek Tanrı inanışı. Hristiyanlar tek Tanrı'ya inanmayanları tekfir ederler. Kafir görürler kendileri dışındaki bütün milletleri de tekfir ederler ama hususen tek tanrılı din olmakla övünür Hristiyanlar. Yahudiler hakeza. Tek tanrılı din olmakla övünürler. Onun için yüce Allah Hazza ve Celle buyuruyor ki ehli kitaba böyle söyle. <gülüyor> Bu ehli kitabın davetteki hususiyetidir. Ehli kitaba davet diğer insanlara davetten farklıdır. Ehli kitap Allah azza ve celle ehli kitaba, Yahudilere ve Hristiyanlara davet hususunda ve muamele hususunda bazı farklılıklar getirdi. Müşriklerden, değil mi? Müşriklerle ehli kitaba muamelememiz aynı mı? Hayır. Müşriklerle ehli kitaba davet usulü aynı mı? Değil. Allahu Teala buyuruyor ki de ki ey ehli kitap yani ey Yahudiler ve Hristiyanlar. Aramızda Eşit olan kelimeye gelin. Nedir o? Allah نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. O kelime ne? La ilahe illallah. Bak la ilahe illallahın anlamı neymiş? Allah'tan başka halik yoktur, değilmiş. Allah'tan başka malik yoktur, değilmiş. Kainatı Allah yarattı, değilmiş. La İlahe anlamı neymiş? Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. La İlahe tefsiri işte. La İlahe ibadetten başka bir şeyle tefsir edenler Allah'ın kitabına muhalefet etmişlerdir. Aramızdaki eşit kelimeye gelin. La İlahe kelimesine gelin. Sonra La İlahe tefsir ederek diyor ki, Allah Allah'a na'budu illallah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ve la nüşrik Ona hiçbir şey ortak ne? Ha, ve la nüşrik bihi şey'en. Ona hiçbir şey ortak koşmuyorum. Ve la nüşrik bihi şey'en. Allah'tan başkasına ibadet nedir? Şirk. Onun için Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. İkinci cümlene geldi. Bunun sorumlu sonucu olarak hiçbir şeyi ona ortak koşmayalım. Demek ki ona ortak koşmak demek Allah'tan başkasına ibadet etmek demektir. Biz buna davet ediyoruz. Gelin hani tek tanrılı din idiniz siz? Hani tek tanrıya tapacak idiniz? Tek tanrılı din ne demek? Gelin Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayalım. Sonra kalkar. Biz Allah'tan başkasına ibadet etmiyoruz ki derler diye iyice onlara tavzih ediyoruz. Hayır. Siz Allah'tan başkasına ibadet ediyorsunuz. Bugün bir Hristiyana söyle Allah'tan başkasına ibadet etme diye. Sana diyecektir ki biz Allah'tan başkasına ibadet etmiyoruz. Hayır ediyorsunuz. Onun için Allah Azze ve Celle iyice açıklayarak ne buyuruyor? وَلَا يَتَّخِذَا بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا Birbirimizi مِنْ دُونِ الله. <gülüyor> Allah'tan başka Rabler edinmeyelim. Birbirimizi Allah'tan başka Rabler edinmeyelim. İşte sizin şirkiniz budur. Allah'tan başkasına ibadetiniz de budur. Siz birbirinizi Allah'tan başka Rab'ler edindiniz. Ne surette? Hem Yüce Allah Azze ve Celle'nin Tevbe suresinde haber verdiği surette, hahamlarınızın, rahiplerinizin Allah'ın haramlarından helal kıldığı hususları, helallerinden haram kıldığı hususları, haram ve helal kabul ederek onları Rab edindiniz, hem de onları Allah katında şefaatleri kabul olduğudan ve kendilerine dua edilen, kendilerine sığınılan, kendilerine yalvarılan ilahlar olarak rab edinleriz. Her iki surette de. Bugün Hristiyanlarda bu çok açık, seçik bir şekilde vardır. Allahu Teala'dan başkasına dua, Allahu Teala'dan başkasına sığınma, yalvarma, yüce Allah Azze ve Celle'den başkasına ibadet Aziz dedikleri kişilerin Allah katında şefaatçi oldukları inancı. Bugünkü kilisenin ana itikat esaslarından birisidir. Hatta onlar Allah katında şefaatçi olan azizleri de belirlemişlerdir. Sayıları da belli, isimleri de belli. Ve her birisinin de bir günü vardır. O azizlerin günleri vardır, kutlakları. O azizlerin de Allah katında şefaatçi olduklarına itikad ederler. Hem bu surette birbirinizi Allah'tan başka Rabler ve ilahlar edindiniz. Hem de itaatte şirk koşarak birbirinizi Allah'tan başka Rabler edindiniz. İtaatte şirkte, de şirk. İtaatte şirk koşarak, ibadette şirk koşmuş oldunuz. Çünkü bir şeyi, bir helali haram kılma hususunda ya da bir haramı helal kılma hususunda onlara itaat etmek ibadettir. allah Teala'dan başkasına ibadettir. Onun için Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Valla yetâkhizü ba'dünâ ba'zan erbâbâ. Birbirimizi Allah'tan başka min dünüllah Allah'tan başka rabler edinmeyelim. Sonra yüce Allah azze ve celle müminler için buyuruyor ki Müslümanlar için fe entevellev eğer yüz çevirirlerse fakûlû de ki şahit olun bi enna muslimûn. Biz Müslümanlarız. Tevhide boyun eğen Allah'ın birliğine, vahtaniyetine ve teslim olan, Allah'ı uluhiyette, rububiyette tevhid eden, ona hiç kimseyi ortak koşmayan Müslümanlarız. Ve siz Müslüman değilsiniz. Allah'ın tevhidine, Allah'ın vahtaniyetine Allah'ın uluhiyetine teslim olmadınız. Yüce Allah Azza ve Celle'nin uluhiyetine, ubudiyetine teslim olmadınız. <gülüyor> evet. Bugünlük bu kadar yeter, zaten kâfi derecede uzadı. İnşallah haftaya da Muhammedur Resulullah kısmını alırız. Bunlar hem dinin en büyük esasları hem de Felâfetul usul isimli okuduğumuz bu metinde oldukça ehemmiyetli, önemli kısımlar. Onun için bunların tefsirine ve şerhine uzunca yeri veriyoruz. Yüce Allah Subhanahu ve Teala hepimize anlayış nasip etsin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü an la ilahe illa ente estağfiruka ve etubu ilayk. Ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve etbaihi bi ihsanin ila yevmiddin. <gülüyor>